eser Devlet Eflatun Kalıpları kıran, buzları eriten, herkesin alışık olduğu düşünüşten başka türlüsünü getiren herhalde Sokrafesti. Bu filozof üstüne bildiklerimiz o zaman için az sayılmaz. Ama onları hiç bilmese bile Eflatun gibi değerli bir yazarın düşünebildiği en değerli şeyleri kendisine mal ettiği insanın zamanında gençler üstüne ne türlü bir etkisi olduğunu, böyle bir etkiyi yapabilmek için de ne yaman bir kafaya sahip olduğunu siz düşünün. Bizim eski dünyamızda buna benzer bir durum Şems'le Mevlana arasındaki kaynaşmadır. Şems de Sokrates gibi dünyaya kitap yerine kendini anlamış, sevmiş bir insan bırakıp gidiyor. Eflatun gibi Mevlana da bütün düşüncesini ve sanatını bir büyük dostun emrine, hizmetine koyuyor. Dar kafalıların öldürdüğü Sokrates'in de, Şems'in de, ölümleri, yepyeni bir düşünüş ve duyuş akımının başlangıcı oluyor. Bütün diyaloglarda olduğu gibi devlette de hangi düşüncelerin nereye kadarının Sokrates'ten geldiğini bilemeyiz. Bu iki insan bir potada eriyip birbirine karışmış, kaynaşmış gibidir. Gerçi Eflatun'u bir yazar, bir sanatçı olarak yalnız düşünebiliriz devlette de Sokrates'in söyledikleri gerçekten kendi düşünceleri de olsa, onları Sokrates'in ölümünden yıllar sonra derleyip toplayıp dilediği gibi düzenleyen Eflatun'dur. Tanıdığımız Sokrates ise Eflatun'un tanıttığı, dilediği gibi konuşturduğu bir Sokrates'tir. Resim modeline ne kadar benzerse benzesin, resim yapanın eseridir elbette. Ama bir filozof olarak Eflatun'un Sokrates'in eseri olduğu su götürmez. Kısaca devletin babası Sokrates, anası Eflatun diyebiliriz. Merhaba sevgili dinleyenler. Eflatun'un Devlet adlı eseri hakkında çevirmeni Sabahattin Eyüboğlu'nun görüşlerini dinledik. Burada Eflatun'la Sokrates arasındaki diyaloğun boyutlarından ve Devlet adlı eserin öneminden bahsediyor. Bir dakika önce yazarımızı kısaca tanıyalım. Sonra Eflatun'un Devletine kulak verelim. Memnuniyetle. Eflatun Batı dünyasında kullanılan adı Platon, Yunanca geniş anlamına gelen bir sözcüktür. Asıl adı Aristokles'i olan Platon ya da Eflatun, M.Ö. 427 yılında Atina'da doğar. Söylendiğine göre de tam 80 yaşında doğum gününde ölür. Atina'nın önemli ailelerinden birinin çocuğu olan Eflatun, anne ve babasının yardımıyla büyük filozof Sokrates'in öğrencisi olur ve böylece onun düşüncelerini gün ışığına ulaştırma fırsatını elde eder. Eflatun, gençliğinde atlet olarak başarı gösterir. Sokrates'in ölümünden sonra öğrencisi Eflatun, kapsayıcı bir felsefe sistemini ortaya koyar ve ilk resmi felsefe okulu olan Akademi'yi kurar. Eflatun, bilginin genel kavramlara ya da cinslere dayanması gerektiğini ve tekelin, yani tek tek şeylerin bilgisi diye bir şey olamayacağını ileri sürer. Eflatun, bu tümellerin, yani Genel düşüncelerin, dünyanın oluşumunu ve biçimlenmesini sağlayan temel ögeler olduğunu ileri sürer. Bunlara formlar ya da idealar adını verir. Matematikte bu formlar açık ve seçik biçimde görülür. Formlar, duyu algısıyla değil, akıl yürütmeyle kavranırlar. Yani bedenin organlarıyla değil, zihinle kavranıp bilinirler. Eflatun'un ideaları, Varlıkların değişikliğe uğramaz formlarıdır. Filozof, dış görünüş dünyasından yüz çevirip formlara yönelmelidir. Eflatun'a göre bütün öbür katışıksız idealları aydınlatan en yüce idea, iyi ideasıdır. Eflatun, yaşlandıkça bu ideayı gizemci bir anlayışla yorumlamaya koyulmuş, ölümünden birkaç yüzyıl sonra ortaya çıkan yeni Eflatunculuk Okulu, öte dünyaya ilişkin olan ve gizemci bir anlayışı dile getiren bu ögeler üstünde önemli durarak, iyi ideasını Allah'la özdeşleştirmiştir. Orada yetişen öğrencilerin en ünlüsü Aristo'dur. Eflatun'un 56 kitabı vardır ve aşağı yukarı hepsi konuşmalar biçiminde yazılmıştır. Platon'un dünyaca tanınmış en ünlü eseri Devlet'tir. Devlette filozoflar kral, krallarda filozof oldukları zaman dünyanın kusursuz bir duruma geleceğini söyler. Filozof kralların adaletin ne olduğunu gerçekten bileceklerine ve formların bilgisine dayanarak bütün toplumlarda adaleti gerçekleştirebileceklerine inanır. Eserin yazılmasını sağlayan düşünceler şöyle anlatılır. Atina'da demokrasi ile felsefenin sarmaş dolaş olduğu ya da birbirini didiklediği yıllarda sofisler arasında iki düşünce çatışıyordu. Bunlardan birine göre insanlar doğuştan iyi ve eşittirler. Toplumun kötü düzeni onları bozuyor. Güçlüler güçsüzleri eziyor. Kanunlar güçlülerin elinde güçsüzlere karşı bir silah oluyor. Öteki düşünceye göre ise insanlar doğuştan ne iyi ne eşittirler. Yalnız güçlü ve güçsüzler vardır. Güçlünün güçsüzü yönetmesi tabiat gereğidir ve doğrudur. İnsan haklı olmaya değil, güçlü olmaya bakmalıdır. İşte Eflatun'un devlet diyaloğunun kaynağı bu iki düşüncenin çatışmasıdır. Platon'un ideal devletinin yasası tam bir aristokrasidir. En iyilerin yani bilgililerin, erdemlilerin başta bulunmasını isteyen bir devlet biçimidir. Bu devlette kanunların konulması, topluluk hayatının düzenlenmesi işi filozoflara, bilge kişilere verilmiştir. Başa filozoflar geçmez ya da baştakiler felsefe yapmazsa... İnsanlığın acıları sona ermeyecektir. Aa, bu kadar ön bilgiden sonra dinleyicilerimizi fazla bekletmeden istersen devlete kulak verelim. <gülüyor> Elbette. Eflat’un düşlediği en iyi devleti Sokrates'le birlikte bu kitapta anlatır. Eser diyaloglar halinde on kitabın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bunlardan birincisinde Sokrates, Aristo'nun oğlu Glaucon ve diğer düşünürlerle birlikte Polemarcos'un evinde buluşur. Burada yaşlılık üzerine konuşmaya başlarlar. Daha sonra para ne işe yarar, doğruluk nedir gibi konuları incelemeye başlarlar. Sonuç olarak doğruluğun eğrilikten daha karlı olduğu fikrine varan Sokrates, doğruluk güçlünün işine gelendir, fikrinden vazgeçer. Doğrunun ne olduğunun bilinmesi gerektiğini yoksa iyilik olup olmadığının anlaşılamayacağı fikrine ulaşır.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 Bir çılgına gerçeği olduğu gibi söyleyene de doğru adam denemez. Haklısın. Demek oluyor ki doğruluk, gerçeği söylemek, aldığını vermek diye anlatılamaz. Hayır anlatılabilir. Simonides'e bakılırsa tam tarifi budur. Peki düşmanlarımıza bir şey borçluysak gene geri verecek miyiz? Bence evet. Ne borçluysak onu vermeliyiz. İnsan da düşmanına sadece kötülük borçludur. Düşmana layık olan budur.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 Doğruluk konusunda ikinci kitapta tartışmaya devam edilir. Bu bölümde da tartışmaya katılır. Glaukon, eğriliğin doğruluktan üstün olduğunu savunanların kazanımlarını anlatır. Sokrates, doğruluğun ne olduğunu tanımlar. Doğruluk, hem kendisi hem de verdiği sonuçlar iyi olan şey, mutlu olmak isteyenin aradığı şeydir der. Üçüncü bölümde ise korucuların yiğit olması istendiğine göre onlara güzel sözlerin yanında ölümden korkmamaları için ölümden nasıl söz edileceği sorusu sorulur. Yiğit kimselere ölümden söz ederken ahlamalar, inlemeler, ağlayıp sızlamalar aktarılmamalıdır sonucuna ulaşılır. Korucuların, savaşçıların gülmeye de düşkün olmaması vurgulanır. Filozofların ideallerindeki mutluluk anlayışını anlattıkları kısım dördüncü kitaptadır. ...daha sonra zenginlik ve yoksulluk üzerinde durulur. Bu konuda Sokrates, zenginlik ve yoksulluğun bir yandan sanatı... ...diğer yandan sanatçıyı kötüleştireceği görüşündedir. Bu nedenle bu iki kavramın devlete sokulmamasını savunur. Filozoflarla ilgili konulara 6. bölümde de devam edilir. Yine filozofların başa geçmesi istenir. Çünkü filozoflar gerçeği bilen kimselerdir. Sokrates, filozofların tabiatından bahseder... Adeimantos, filozofların kaçık olduğunu ima eder ve Sokrates'e karşı çıkar. Gemi ve devlet benzetmesiyle filozofların devlette niçin hor görüldükleri ve filozofların niçin bozuldukları anlatılır. Devlette kadının yeri beşinci kitapta tartışılır. Sokrates, kadınların da erkekler gibi müzikle ve jimnastikle eğitilmesi görüşündedir. Kadın da erkek gibi devlet bekçiliğine elverişlidir ve erkek gibi eğitim görebilir der. Eserin yedinci bölümünde mağara benzetmesiyle iyilik ve bilgi açıklanır. Eğitimin amacı da insanları iyi fikrine çekmektir. Bu nedenle filozofların devlet işlerine bakması gerekecektir. Bu yüzden de filozof devlet adamı yetiştirilmesi gerekmektedir. Peki bu nasıl yapılacaktır? Yöntemler sıralanır. Şimdi insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım. Yer altında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldayabiliyor ne de burunlarının ucundan başka bir yeri görebiliyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parılıyor arkalarında. Yol boyunca alçak bir duvar var. Böyle bir yeri getirebiliyor musun gözününle? Getiriyorum. Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, tahtadan yapılmış insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar. Bu taşıdıkları şeyler bölmenin üstünde görülüyor. Garip bir sahne doğrusu ve garip mahpuslar. Ama tıpkı bizler gibi. Bu durumdaki insanlar kendilerini ve yanlarındakini nasıl görürler? He? Ancak arkalarındaki ateşin aydınlığı ile mağarada karşılarına vuran gölgeleri görmezler mi? Ömürleri boyunca başlarını oynatamadıklarına göre başka türlü olamaz. Şimdi bu adamlar aralarında konuşacak olurlarsa gölgelere verdikleri adlarla gerçek nesneleri anlattıklarını sanmazlar mı? Öyle ya. Şimdi sevgili Glaucon bu benzetmeyi demin söylediklerimize uyduralım. Görünen dünya mağara zindanı olsun, mağarayı aydınlatan ateş de güneşin yeryüzüne vuran ışığı, üst dünyaya çıkan yokuş ve yukarıda seyredilen güzellikler de ruhun düşünceler dünyasına yükselişi olsun. Benim nereye varmak istediğimi merak ediyordun ya, işte bu benzetmeyle onu iyice anlamış olursun. İnsan onu kolay kolay göremez. Görebilmek için de dünyada iyi ve güzel ne varsa hepsinin ondan geldiğini anlamış olması gerekir. Görülen dünyada ışığı yaratan ve dağıtan odur. Kavranan dünyada da doğruluk ve kavrayış ondan gelir. İnsan ancak onu gördükten sonra iç ve dış hayatında bilgece davranabilir. <gülüyor> Eserde anlatılan devlet idealinin en iyi devlet olduğunun altı çizilir. Daha sonra dört bozuk devlet düzeni ve bu dört düzene uygun dört ayrı insan tipi tanıtılır. İlk bozulma, timokrasi insanı, oligarşi, oligarşi insanı, demokrasi, demokrasi insanı, zorunlu istekler ve zorbalık gibi birçok değişik kavramda sekizinci kitapta tanımlanır. ise isteklerin özü ve çeşitleri sıralanır. Ruhun zorbalığa gidişi açıklanır. Zorbalık ruhların düşeceği küçük ve büyük kötülükler olarak tanımlanır. Mutluluk üzerine dönüş yapılır. Zorba mutlu mudur, mutsuz mudur sorusu yanıtlanır. Varılan sonuç zorbanın da mutlu olmadığıdır. Çünkü zorbanın ruhu da dilediğini yapamaz ve tutkunun sürdüğü yere gider. Eflatun'un Devlet adlı eseri, şiir ve benzetme, şair, ressam, sanat ve ruh benzetmesi, trajedi ve komedinin kötü sonuçları, ruhun ölmezliği, ruhun özü, cehenneme iniş, er efsanesi, kainatın yapılışı, ruhların yeni hayatlarını seçmeleri ve insanın kendini nasıl kurtarabileceği gibi birbirinden ilginç konularla sona erer. Evet, pek çok ilginç konu ve sorular var. Acaba Eflatun'un para olmazsa nasıl savaşılır, akıllı uslu olmak ne demektir, masallar nasıl olmalı gibi soruların cevabını bulabildim. <gülüyor> Daha bunlar gibi yüzlerce soru ve cevap var. Onları öğrenme işini de dinleyicilerimize bırakalım. O halde dinleyicilerimize hoşçakalın derken Eflatun'un devlet adlı eserini okumalarını tavsiye ederiz. <gülüyor>